582, numaralı konu, idarecilerin şefkatli olması hakkındaki Ebu Osman en nehdi hadisi, evet, Hazreti Ömer Esedoğulları kabilesinden birisini bir göreve getirmişti, o kişi tayin belgesini almak üzere Hazreti Ömer'e geldi, oturuyorlarken Hazreti Ömer'in çocuklarından biri çıka geldi, Hazreti Ömer onu öptü, okşadı, bunu gören adam, ey müminlerin emiri, sen de mi çocukları öpüp okşuyorsun, Allah'a yemin ederim ki ben bugüne kadar hiçbir çocuğu öpmüş değilim, dedi, adamın bu bu sözlerini işiten Hazreti Ömer başını kaldırıp onu şöyle bir süzdükten sonra, ben de Allah'a yemin ederim ki sen insanların başına getirilecek biri değilsin, çünkü gördüğüm kadarıyla merhametsiz ve akrabalık hukukuna riayet etmez birisin, ver bakalım sana verdiğim o tayin belgesini, dedi, belgeyi aldıktan sonra onu yırtarak, ben hayatta bulunduğum sürece sana devlet görevi verilmeyecektir, dedi.